Evet değerli kardeşlerim Bugün Cennet ehlinin Allah Tebareke ve Teala'yı ziyareti Yahut Allah Azze ve Celle ile Cennet ehlinin karşılaşmaları Buluşmaları O konudan başlıyoruz İnşallah 4-5 tane konu var Onları göreceğiz Evet cennet ehli Cennette Allah Azze ve Celle ile karşılayacaklar. Onunla görüşecekler. Bu hususta aslında bu kitabımızın yazarı İbn-i rahmetullah rahmetullahi aleyh, buraya aldığı deliller birçoğu zayıf. Bir tane sadece şey var hadis zikredilmiş Şafi, İmam Şafi'nin müsnedinde geliyor bu. Bunun hakkında bir sıhhat belirtilmemiş. Ben de ulaşamadım. Onu zikredeceğim inşallah. Ama bu konuya işareten tabii ki birçok hadis-i şerif var. Onlardan birkaçını zikredelim inşallah. Evet. Muharide rivayet edildiğine göre cennet ehline Allah Azze ve Celle nida ediyor. Ey cennet ehli diyor. Onlarla konuşuyor yani. Cennet ehli de buyur ya Rabbi emrine amadeyiz. Buyur ya Rabbi diye karşılık veriyorlar cennet ehli. Evet. Ve devamen diyorlar ki cennet ehli hayırın hepsi de senin iki elindedir ey Allah'ım. Buyur, senin emrine amadeyiz. Yani sana, sana itaat edicileriz manasında. Allah Azze ve Celle onlara tekrar, Ey cennet ehli, razı oldunuz mu? Yani bu halinizden memnun musunuz diye soruyor. Onların hallerini soruyor adeta. Onlar da, Ey Rabbimiz, bize ne oluyor da biz memnun olmayalım ki? sen kullarından, yaratıklarından birçoğuna vermediğin nimetleri bize verdin, der. derler. Allah Azze ve Celle de onlara hitaben, size bundan daha hayırlısını, daha iyisini vereyim mi, daha faziletlisini vereyim mi diye sorduğunda, onlar da bundan, yani senin bize bu verdiğin nimetlerden, cennet nimetlerinden daha üstün ne olabilir ki diye sorarlar. Allah Azze ve Celle de size rızamı yani hoşnutluğumu indireceğim ve bundan sonra asla size öfkelenmeyeceğim buyurun Allah Azze ve Celle müminlere cenneti vermekle birlikte onlara kendi rızasının hoşnutluğunu da veriyor ve bundan sonra asla size öfkelenmeyeceğim yani siz burada devamlısınız, hoşnut ve rahatlık içerisindesiniz, diyor adeta Allah Azze ve Celle. Burada cennet ehli Rabbul Aleminle karşılaşıyorlar. Görüşüyorlar, konuşuyorlar. Allahu Teala onlara hitap ediyor. Ki Allah Azze ve Celle'nin kelamından daha üstün, daha güzel bir ses olan, evet, konuya delil olan hadislerden bir tanesi bu. Bir diğeri de Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki bir cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cibril aleyhisselam geldi elinde sanki böyle beyaz bir e, ayna o aynanın üzerinde bir de bir, bir, siyah bir nokta vardı diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Cibril bu nedir diye soruyor Cibril Aleyhisselam da ona hitaben bu Cuma günüdür diyor. Bu Cuma günüdür. Bu senin ve ümmetin için bir bayramdır diyor. Biliyorsunuz Müslümanların bayramlarından biri haftalık bayramı Cuma. Diğeri Ramazan bayramı bir de kurban bayramı inşallah Allah nasip ederse ileride idrak edeceğim. Bu diyor Cuma günüdür bu senin ve ümmetin için mübarek kılındı, yani bayram kılındı diyor Cibril Aleyhisselam ve onda bir çok hayırlar vardır diyor bu cuma günü elde etmeye Yahudiler ve Hristiyanlar çalışıyorlar ancak onlara nasip olmuyor bu ümmete nasip oluyor evet. bu hayırlı gün bu ümmete nasip oluyor bugün de öyle bir saat vardır ki diyor Aleyhisselatü Vesselam tabi Cibril e, Aleyhisselam'ın e, ifadesiyle onda bir hayır isteyen kimse mutlaka onda o hayırdan bir e, nasibi vardır ona bir şey verilecektir yani o cuma günündeki makbul bir saate denk getiririz kim ondan e, o saatte bir şerden sığınırsa bir kötülükten sığınırsa o şerde ondan defedilecek. son kısma dikkat edin hep biz hayırlı dualar ederiz yani kendimiz için isteriz vesaire vesaire Müslümanlar için isteriz ama şerden sığınma hususunda biraz zayıf davranırız. Burada hadiste özellikle o vurgulanıyor gibi geliyor. veya da biz e, bu konuda biraz daha dikkat etmeliyiz. Bir şerden sığınırsa diyor o vakitte mutlaka o şer ondan def edilir. Bakın e, hadisi devam ettireceğim inşallah da Cuma günü makbul saat hususunda alimler hadislerin arasını cem ederek e, bir vakit tayin etmişler ona göre imam cuma günü hutbeye çıktığı zaman ta ki güneş batımına kadar ki zaman dilimi içerisinde bir e, değerli vakit var hayırlı vakit var onu ben getirmek gerekiyor yani ara ara mutlaka cuma günü aklına geldikçe dua etmek gerekiyor o kıymetli zaman dilimi tekrar ediyorum öğlen cuma günü imam hutbeye çıkıp da güneş batımına kadar ki olan zaman bazı hadislerde e, imamın hutbeye çıkması imamın hutbeden inmesi bazı hadislerde ikindiden akşama kadar olan vakit diye gelir ama bunların ikisi birleştirildiği zaman bu rivayetlerin hepsi sahihtir dolayısıyla imam hutbeden indikten ta ki e, ikindi vakti geçip akşam batıncaya kadar olan zaman dilimi cuma günü değerli vakitlerdendir onun için o vakitlerde mümkün mersebe akla geldikçe dua edip ve şerden de Allah'a sığınmak, şeytanın şerrinden her türlü kötülüklerden Allah'a sığınmak gerekiyor ki o saate yani o makbul saate denk gelirse diyor hadiste o mutlaka ondan def edilir <gülüyor> Evet, Cuma günü de diyor Cibril Aleyhisselam, Cuma günü de bundan daha hayırlı bir şey vardır. Biz e, kıyamet günü, yani ahiret günü, e, mezit olan günü, e, günü isteriz. O mezit gününe kastedilen de işte yani ziyadeli gününe kastedilen de Cuma günü. Ahirette de yani dünyada Cuma günü kıymetli olduğu gibi, ahirette de aynı şekilde o derece kıymetli. Çünkü Allah Azze ve Celle Wallahu Alem bunu ben e, İbn-i kitabına bulamadım. Ancak Kur'an-ı Kerim'den aklıma geldi. Kast edilen bu olsa gerek. E, Kaf suresi 35. ayet-i kerimede اُدُ خُلُوهَا Zalikel ذَلِكَ الْيَامُ Cennet ehlinden deniliyor ki cennete girecek kimse, Artık selametle gir. Zalikel <gülüyor> الْيَامُ Bu artık ölümsüz olan, sonsuz bir gündür. لَهُمْ مَا يَشَعُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ Onlar için orada istedikleri, canların çektiği her şey vardır. وَلَدَيْنَا <gülüyor> مَز۪يدٍ Bir de fazlalığı vardır. Mezid ile kastedilen burada hem bu cuma günü müminlerin toplanıp ondan sonra Rabbul Alemin'le konuşmaları hem cennetteki o nimetlerin hepsi bunun da üstesinde daha ziyadeli olan şey Allah Azze ve Celle'yi görmeleri. وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ ifadesi bu. Yani en üst olan, en tepede olan, en değerli kıymetli olan fazilet veya da mükafat Allah Azze ve Celle'yi görmek ve onunla konuşmak. Bu İmam Şafii'nin müsnedinde rivayet edilen hadise gelince onu da şöyle aktaralım genelde söylediğimiz hadisle o sahih olarak bildiğimiz hadisle örtüşüyor veyahut da ona uygun biraz daha ziyadeleri var Ubeyd İbni Amr Radıyallahu Anh'ın e, Umeyr Radıyallahu Anh'ın Malik'ten rivayetinde yine aynı şekilde Cibril Aleyhisselam diyor elinde bir ayna olduğu halde gelir ve onun bir noktası vardır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cibril Aleyhisselam'a bir diğer tabirle Cebrail Cibril, Cebrail bunların hepsi de sahihtir. Birkaç tane ismi vardır. Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki bu nedir? Diyor ki Cebrail Aleyhisselam'da bu Cuma günüdür diyor. Cuma gününün faziletine bina. Bu senin ve ümmetin için faziletli kılınmıştır diyor. Yani üstün kılınmıştır. Ve insanlar diyor bu hususta e, size tabi edirler. Yani kastedilen Yahudiler ve Hristiyanlar sizin peşinizden gelecek demek istiyor. Özellikle de ahirette biliyorsunuz e, hadiste de geldiği üzere ilk hesaba çekilecek e, Nebimiz aleyhissalatü vesselamın ümmeti yani bizleriz. Ondan sonra Yahudi ve Hristiyanlar hesaba çekilecekler. Yine aynı hadiste devam ettiği e, kadarıyla onda öyle bir hayırlı sanat vardır ki kim onda hayır isterse ona muvaffak kılınır. Kim bir şerden sınırsa o şerden ondan def edilir diyor. Sonra Cibril aleyhisselam diyor ki bizim katımızda diyor bir mezit gün yani ziyadelik gün yani bununla kast edilen arttırılan nimetlerin arttırıldığı bir gün manasında Alem, bir gün vardır diyor. Nebi Aleyhisselam ey Cibril bu ziyadelik gün nedir? Mezit gün nedir? dediğinde eee Cibril aleyhisselam diyor ki muhakkak ki Rabbul Alemin Firdeviz cennetinde bir vadi edinir. O vadi hoş kokulu bir yer. Firdeviz evet. cenneti ise biliyorsunuz e, cennetin alası en üstü olan bir yer. Ve ırmakların, cennet ırmaklarının kendisinden doğduğu Allah adlı ve Celle'nin ağaçına en yakın olan yer. allah Teala o vadide diyor, güzel e, yani o Firdeviz'te, cennetin içerisinde bir kokulu bir vadi edinir ve e, o vadide o arazide diyelim e, böyle misten tepecikler vardır diyor, mis tepecikleri vardır ve Allah azze ve celle e, kıyamet günü meleklerinden dilediğini indirir ve bu mis tepeciklerinin etrafında nurdan minderler vardır diyor nurdan oturaklar vardır. Onun üzerinde Rasuller, Nebiler oturur. Sonra böyle yakuttan, zeberdeşten ondan sonra e, altından, böyle yakuttan taşlanmış, altından e, başka oturaklar vardır. O oturaklar da biraz önce söylediğimiz nurdan oturakların biraz gerisinde, etrafındadır. Onun üzerinde de şehitler ve siddıklar oturur böyle sıralanmışlardır. Ve müminler derler ki hani konumuz neydi? Allah Azze ve Celle'nin ziyaret yani Allah Azze ve Celle ile karşılaşma, görüşmeydi. Onlar orada diyorlar ki Firdevs Cenneti içerisindeyken Ey Rabbimiz! Yani Allah Azze ve Celle onlara hitaben diyor ki ilk önce muhakkak ki ben sizin Rabbinizim siz vaadi Doğruladınız, benden artık e, isteyin istediğiniz şeyi, size vereyim. Yani benim vaadimi, benim cennetimin hak olduğunu e, doğruladınız, dünyadayken iman ettiniz demek. Artık benden istediğinizi isteyin. Onlar der ki, Rabbimiz senden biz senin rızanın hoşnutluğunu istiyoruz derler. Allah Azze ve Celle de ben sizden razı oldum buyur. Ve sizin için temenni edeceğiniz, isteyeceğiniz başka şeyler vardır. Benim katımda bir de mezit vardır. Der ve oradaki <gülüyor> rasuller, şehitler, sıddıklar, yani müminlerin tamamı artık cuma günü istedikleri şeyin hayırlı olanlarını, cuma günden ne hayır murat etmişlerse onları isterler. O gün diyor işte hadiste, o gün Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva ettiği gündür. Allah Tebarek ve Teala Kur'an'da da geldiği üzere Ar-Rahmanu alel arş istiva, Rahman arşın üzerine istiva etti diyor. Zatıyla, sıfatlarıyla bizimle beraber. O gün Allah Azze ve Celle, yani Cuma günü, Cuma günü Adem Aleyhisselam'ı yaratmıştır. Ve kıyamet de o gün kopacaktır hadisin haber verdiğine göre cuma gününün faziletlerinden biri. Yani bu cuma günü bizim için bu dünyada bayram olduğu gibi ahirette de aynı şekilde çok kıymetli günlerden bir tanesi. Daha önce geçen hafta işlediğimiz bir hadiste de ne oluyordu? Cennet ehli çarşıya cuma günü çıkıyor. Cuma günü faziletli günlerden birisi. Rabbimiz azzelecel bizi hem bu dünyada hem de ahirette bu cuma gününün faziletinden mahrum etmesin azami derecede istifade etmeyi nasip etsin bizlere İkinci konumuz cennet ehlinin malı mülkü veyahut da cennet ehlinin sahip olduğu şeyler bu hususta Allah azze ve celle insan suresi 20. ayette kardeşlerim ve sen râyte nâyman ve mülken kâbiyra. Sen etrafına baktığın zaman, yani cennette etrafına baktığın zaman nimetler görürsün. Bol ve geniş nimetler görürsün. Ve mülken kâbiyra ve eşsiz bir, çok büyük bir saltanat görürsün diyor. Evet bu ayet kerime cennetteki nimetlerin çokluğuna, bolluğuna, sonsuzluğuna işaret ediyor. Bunların hepsi cennet ehli için. Müslümanlara rivayet edilen bir hadiste, Muğire bin Şebbe'nin rivayet ettiği bir hadiste, bu hadisi geçen senelerde size zikretmiştim. Burada tekrar delil olarak karşımıza çıktı. Nebimiz Aleyhisselam terti olan Musa Aleyhisselam'dan haber vererek diyor ki: "Musa Aleyhisselam bir gün Rabb'isine sordu. Ey Rabbim, cennet ehlinin en aşağıda olanı kimdir?" yani derece bakımdan en aşağısı kimdir diyor soruyor Allah Azze ve Celle de o bir adamdır ki cennete en son girenlerden bir tanesidir cennete en son girenlerden bir bir tanesidir ona cennete gir denilir o kimse de der ki ey Rabbim herkes konaklarını, saraylarını artık orada saraylar var, köşklerini edinmişken alacakları şeyi herkes almışken bana nerede yer olsun diyor. ben isteyim ne, isteyeyim diyor. öyle mukabilde bulunuyor karşılıkta bulunuyor Allah azze ve celle de sana diyor dünya mülklerinden bir mülk bir mülkün verilmesi. yahut da dünyadaki sultanların o <gülüyor> mülk sahibi kimselerin mülkünün e, malının mülkünün sana verilmesine razı olur musun? Adam evet Ya Rabbi razı olurum diyor. Allah Azze ve Celle sana onun bir misli, bir misli, bir misli, bir misli daha vardı Yani dört misli, dört katı daha vardır diyor. Daha beşinciyi söylemeden Allah Azze ve Celle, Zafim razı oldum der. Yani yeter razı oldum der. Cennet ehlinin en alttaki, e, derece bakımından en alttaki insanı, en alttaki mümini, Sonra bu beşinci de razı oldum diyor, Allah Azze ve Celle yetmiyor buna, bu sana diyor bunun on misli kadar vardır diyor. Ve e, nefsinin istediği, daha bunun haricinde nefsinin istediği her şey ve gözünün nezzet bulduğu her şey vardır. Adam tekrar ey Rabbim razı oldum diyor. Allah Azze ve Celle bunlardan mahrum etmesin bizi. Bu mülklerden bu saltanattan şatafattan cennette mahrum etmesin. Burada bir şekilde mahrumiyet yaşıyoruz. Zaten aleyhissalatü vesselam kardeşlerim bir mahrumiyet yaşarsanız hepimizde bir takım sıkıntılar oluyor da şu hadisi yani unutmamak gerekiyor. Dünyanın zindanı Kafirinize cennet edin. Yani bu dünyayı cennet edinenler ahireti zindan edinecekler. Biz bununla moral bulmak zorundayız. Yani Müslümanlar hep aşağıda, hep alt tabakalarda, o hep e, zulüm görüyorlar. Evet, durum değil, gerçek. Ama Allah Azze ve Celle la يَخُرَّنَّكَ تَخَلِّبُ الَّذِينَ fil فِي Kafirlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın diyor. Metaun galiidun ve lehum azabun elim. Az bir dünya malıdır. Onlar için edin bir azap var diyor. Fe lillahi'l izzet ve li rasulih ve lil mu'minin izzet üstünlük şeref Allah'ın resulünün ve müminlerin. Allah azze ve celle celalinin tamamlayacak. Bir gün gelecek bu dünyada Allah'ın hükmü geçerli olacak inşallah o zaman herkes Yahudiler, Hristiyanlar putperestiler, ondan sonra Ataistler ne kadar sayın onlar Müslümanlara inşallah boyun bükecekler. O zaman Müslümanlar dünyada da aziz olacaklar ama bu Allah'ın vaadi geldiği zaman olacak. Onun için biz şurada günümüzü değerlendirmeye bakacağız bu de kendimizi aziz etmeye bakacağız Allah'a kul olmaya çalışacağız bugünkü üçüncü konu cennette yine e, hemen hemen birbirine benzer konular akla gelmedik, hayala gelmedik nimetler vardır eğer cennetten bir kamçılık bir şey gözükse ki e, bu dünya ve içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır yani cennette ee, bir kamçılık bir yer dahi dünya ve içerisindeki bütün nimetlerden hayırlıdır. Daha önce hadislerde gördüğünüz kadarıyla bir hurinin bir e, yani cennetteki hurinin bir bölümü gözükse, dünyanın hepsi aydınlanacak derecede nur saçıyor. Yani, cennet nimetleri bu kadar değerli. Yani. Allah Azze ve Cen. Secde suresi 16 ve 17. ayetlerinde Teccafaa cunubuhum anul madaecae khanfan Onlar yani muttakiler yanlarını yataklardan ayrırlar. Korkarak ve ümit ederek Rablerine yalvarırlar. Ve mimma ve rızık verdiğimiz şeylerden harcanlar. yani infak ederler. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ ma اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرُرَةِ عَيْنُمْ جَزَانِ Hiçbir nefis kendisi için yarın yapmış olduklarına karşılık olarak nelerin gizlendiğini, mükafat olarak nelerin gizlendiğini bilemez. İbn-i Kayyın, rahmetullah aleyh, burada şeye dikkat ediyor. Düşünün diyor yani, düşünün. Yataktan kalkma, o sıkıntıyı çekme, gece yarısı. Gece yarısı, sıkıntıyla böyle her türlü zorluklara rağmen ondan şeytanın bastırmasına rağmen yataktan insanı kendisini ayırıp da namaza durduğu zaman bunun karşılığı hiçbir nefsin aklına gelmediği bir mükafat var ahirette düşünüyorum. Gece namazının önemine binaen Kur'an'da birçok yerde müttakilerin hep gece namazı kıldığını o vakitleri değerlendirdiğini ve bil eshar seher vakitlerinde istifar ettiğini haber veriyor. Seher vakti imsak vaktinden önceki vakti. İmsak vaktinden önce, yani sabah namazının girdiği vakit değil. Çok değerli bir vakit. Neden değerli? Çünkü Allah Azze ve Celle hani bir hadis hatırlayın, gecenin üçte ikisi, son üçte biri kaldığı zaman. Allah Tebarek ve Deala dünya semasına iner hani bana dua eden yok mu? duasına icabet edeyim. İstigfar eden bağışlanma talebeden yok mu? ona icabet edeyim derdi. Bu yönden çok kıymetli. Artı bile şahitli. Gece ve gündüz melekleri nöbet değişiminde sabah vaktine yakın bir vakitte hazır bulunuyorlar. Her iki melek grubu da görevli melek grubu da bu insan kalktı bu insan namaz kılıyor, Rabbisine dua ediyor diye şahitlik ediyor bu şekilde geceleyin namaz kılan insanlar övülüyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bizi gece namazıyla rızıklandırsın salihlerin ameli budur, onlar gündüz helalından yer içer ve kazanırlar geceleyin ise <gülüyor> ibadet ederler gece zahit, gündüz mücahiddir allah Teala bize onlardan olmayı nasip etsin. Yine e, Ebu Hureyre'nin divayet ettiği bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle ben diyor salih kullarımla, kullarım için salih kimler? Allah'a ahiret kimler iman eden ve salih amel işleyen kimselerdir salih kullar. Bunlar için hiçbir gözün görmediği hiçbir nefsin hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir nefsin aklına gelmeyecek şeyler hazırladım bunlar gizli tutuluyor şimdi Kur'an'da hadislerde cennet nimetlerinin bir sürü sayıldığı halde bazıları kapalı tutulmuş bunun bir sebebi var bir hikmeti var yani insan düşünün bir mükafatı karşılığı belli olan şeye doğru gayret eder bir de belli olmayan şeylere yani çok büyük bir mükafat vardır ama ne kadar olduğu belli olmayan şeylere karşı daha bir düşkün olur. Bu insanın fıtratında var. Onun için e, Allah Azze ve Celle saymadığı, dökmediği, ortaya koymadığı daha birçok mükafatı gizlemiştir. Hadisin devamında diyor ki, bunun diyor bu hadisin Kur'an'dan şahidi işte biraz önce zikrettiğimiz ayet-i kerime فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ aynı cezan bir mekan Hiçbir nefis yarın yaptıklarına karşılık olmak üzere kendisine gizlenen şeylerin ne olduğunu yani gizli mükafatlarını bilemez. Evet daha önce de zikrettiğimiz gibi bakın burada hadisin kendisinde hadise şahit olarak bir Kur'an'dan ayet getirildi. Her sahih bir hadisin. Kur'an'dan bir şahidi vardı. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Evet. Diğer bir Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste yine Bukhari ve Müslim hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette sizden birinin diyor, sizden birinin böyle yayının bir aşınlık kadar Miktarı veyahut da bununla kast edilen çok az bir miktar. Bir yay parçası kadar. Yerinin olması dünya ve içerisindekilerden. Güneşin doğduğu ve battığı her şeyden daha hayırlıdır. Ya bunlar neden söyleniyor? Neden defalarca anlatılıyor, tekrar ediliyor? E, dünya ve içerisindekilerden diyor başka şeylerden daha hayırlıdır diyor. Hep cennete teşvik etmek için. Yani insanlar dünya nimetine aldanmasınlar. Dünyanın geçiciliğine aldanmasınlar. Cennete yönelsinler. Cennetteki nimetlere yönelsinler. Ki onlar bakidir. Onlar asla bitmeyecektir, tükenmeyecek, yok olmayacak. Devamlıdır. Bunun için Allah Azze ve Celle o nimetleri devamlı zikrediyor. Aleyhissalatü Vesselam hadislerde zikrediyor. Bu müminlere öğüt veriyor. Bunun için. Evet, diğer bir konumuz yine Allah Azze ve Celle'nin görülmesiyle ilgili ve Allah Azze ve Celle'nin e, gülmesi, kullarına gülmesi ve tecellisiyle alakalı. Buhari ve Müslim'de e, uzunca rivayet edilen bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bir hadis. İnsanlar bir gün diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü Biz Rabbimizi görecek miyiz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da Siz güneş, bulut olmaksızın Güneşi nasıl görüyorsanız Öylece göreceksiniz Bunu inkar edenler vardır Hadisi biraz daha böyle okumadan Önce oraya bir şöyle parantez açmak istiyorum Rüyeti Allah Azze ve Celle'yi Görmeyi inkar eden Hizibler ve gruplar var. Mu'tezile eden grup, Onlar Allah Azze ve Celle'nin görmenin imkansız olduğunu söylüyorlar. Dayandıkları bir takım deliller vardır. <gülüyor> Onlardan bir tane hatırladığım kadarıyla Enam suresinde La yudurikuhul ebisar <gülüyor> ve la La yudurikuhul ebisar ve lakin La yudurikuhul ebisar Vallahi bu lafıda tam hatırlayamadım. Gözler onu idrak edemez lakin o gözleri idrak eder. Vallahi ki yudruk evet. Lakin gözler onu idrak edemez ancak Allah Azze ve Celle o gözleri idrak eder yani görür manasında. Bunu iddia ediyorlar. Olsak burada kastı dilen, burada kast edilen burada kast dünya gözüyle. Birincisi dünya gözüyle. Evet, dünya gözüne hiçbir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi Allah azze ve celle görmemiştir. Dünya gözüyle hiçbir kimse görmemiştir. Kim gördüğünü iddia ediyorsa bu yalandır. Bir de kelime manasıyla idrak olayıdır. İdrak, bir şeyi tamamıyla anlamak ve kavramak manasındadır. Bir insan bir şeyi gördüğü zaman onu e, idrak etmeden de görebilir, idrak ederek de görebilir. Dolayısıyla e, kelime manası olarak ahiretteki görme tamamiyle Allah Azze ve Celle'yi kuşatıp ihate edip ne olduğunu anlamaktan ziyade onu sık görmedir ki bu e, delillerle sabit. Yani görme olayı sabit. Çünkü Allah Azze ve Celle Kıyamet e, Suresinde diyor ki Wujuhu ye me'izinnadira ila rabbiha nadira. O gün bir takım yüzler vardır, Rablerine bakanlar. Bir takım yüzler vardır parlaktır ve Rablerine bakanlardır. Yani yüzlerin parlak olduğunu ki onlar neredir? Ve onların Rablerine baktığını söylüyor. Ama idrak olayı tamamen kavrama olayı evet olmayabilir. Fakat bunu mutezile denen kesim tamamıyla reddediyor böyle bir şey yoktu ehl-i sünnet vel cemaat yani üzerinde olduğumuz ehl-i sünnet cemaat menheci ise e, rü'yeti ispat eder kesinlikle Allah azze ve celle kıyamet günü görülecektir müminlerin en büyük mükafatı bu ayet ve hadisler buna daralet eder evet devam ediyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Evet rampınızı göreceksiniz Hem de böyle Güneş bulutsuz olup da Önünde hiçbir şey olmadığı zaman Nasıl böyle birbirinize sıkıntı vermeden Eziyet vermeden böyle Yani kafanızı kaldırdığınız zaman Güneşi görüyorsanız aynen öyle göreceksiniz diyor. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle insanları Topla Ve <gülüyor> Der ki her kim neye ibadet ediyorsa ediyorsa onun peşine takılsındır Onlardan güneşe ibadet edenler güneşin peşine. Ay'a ibadet edenler ayın peşine takılın. Tağutlara ibadet edenler de tağutların peşine. De. Tağut tuyan eden haddi aşan demek. Tağut tuyan edip haddi aşan manasından. İbni Kayyım rahmetullahi aleyh başka bir kitabında tağut'u tarif ederken diyor ki <gülüyor> takut kulun tabi olunan şeylerde, ibadet edilen şeylerde ve itaat olunan şeylerde haddi aştığı şey. Mesela ne demek tabi olunan? Örnek verecek olursak bu kahinler, sihirbazlar <gülüyor> ve alimler tabi olunan. İbadet edilen şeyler putlar. Geçmişte Arapların kutu, bugün de başka kutlar. İtaat olunan kimseler ise kimler? Onlar da mesela haricilerin başları saptıran dalalet ehli kimseler, emirler, idareciler vesaire gibi kimseler. Helalı, haram, haramı da helal kılan kimseler. Bunlar tağutlardı. allah Teala orada hitap ediyor. Herkes tabi olduğunu peşine git tağutlara ibadet edenler de onların peşine takılıyorlar. Geriye bu ümmet kalıyor diyor hadiste. Geriye bu ümmet ve münafıklar kalıyor. Allah Azze ve Celle bu ümmete e, tanımadıkları bir surette geliyor. Diyor ki ben sizin Rabbinizim diyor. Orada biz yani ahirette diyoruz ki hayır sen bizim Rabbimiz değilsin. Biz senden Allah'a sığınırız diyoruz. Orada öyle diyorlar. Müminler hadisinde haber verdiğine göre. Biz senden Allah'a sınırız diyorlar. Ondan sonra biz diyor o müminler buradan asla ayrılmayız. Ta ki Rabbimiz gelinceye kadar. Allah Azze ve Celle nihayet kendi suretinde müminlerin tanıdığı şekilde onlara gözükür ve onlarla konuşur. Neticede de müminler Rablerini tanırlar ve sen bizim Rabbimizsin derler ve e, onun peşine takılırlar. Rabbul Alemin peşine takılırlar. Yani onun gösterdiği yere geçerler. Sonra cehennemin üzerine bir sırat köprüsü kurulur. Buradan diyor Aleyhisselatü Vesselam, ilk geçen ben ve ümmetim olurum. Diyor. Ben ve benim ümmetim ilk geçenlerden biri olacak. O gün diyor hiç kimse Resullerin yani peygamberlerin dışında hiç kimse konuşmayacak. <gülüyor> Onların konuşması ise sellim sellim ey Allah'ım selamet ver sakinlik ver şeklinde olacaktır. Diyor. Sonra cehennemin o köprün üzerinde bir takım kancalar vardır ki onlar sağdan dikenlerine benzer. Siz sağdan dikenlerini bilir misiniz? Onlarda sahabelerde onun dikenleri vardır. Onun çengenleri vardır diyor. Aleyhissalatü Vesselam ancak o <gülüyor> dikenlerin büyüklüğünü, miktarını ancak Allah Azze ve Celle diyor. İnsanlardan bazılarını amellerine göre böyle yakalar. Bazıları ise o dikenlerden kurtulur giderler, nihayetinde <gülüyor> selamete kavuşurlar diyor. Allah Azze ve Celle hadisin devamında kulları arasında hükmü, yerine getirdiğinde rahmetiyle la ilahe illallah diyen kimselerden bazılarını Allah'a şık koşmamış olanlarını e, çıkarmalar için meleklerine emreder. Yani hiçbir şekilde şık koşmamış kimseleri cehennemden, ateşten çıkarın diye emreder. Melekler o kimseleri yüzlerindeki şeyden Seçde eserinden izinden tanırlar. Çünkü Allah Azze ve Celle ateşe secde izini ye yemeyi, seçde yerini yemeyi haram konmuştur. Ve nihayetinde melekler o La ilaha illallah deyip şirk koşmayan kimseleri secde izlerinden tanır ve çıkartırlar. Onlara hayat suyu dökülür onların üzerine ve onlar kendilerine gelirler. Tekrar hayata dönerler. Sonra Allah Azze ve Celle yine kulları arasında <gülüyor> hükmünü verdikten sonra ateşe yüzü dönük bir adam kalır. Allah alem bu da cennete hadiste geçtiği üzere en son güldürlenlerden bir tanesidir. Ateşe yüzü dönük bir adam kalır ve o cennet ehlinin en sonuncusudur. Cennete gireceklerin en sonuncusu. Der ki ey Rabbim, beni şu ateşten yüzümü çevir. Çünkü o beni yakıyor. Beni rahatsız ediyor. Cennette ateşten çıkmış ama yüzü hala ateşe dön. Subhanallah. Sonra Allah Azze ve Celle'ye epey bir miktar Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği e, sürece dua eder. Cennetten yüzünü çevirmesi için. Sonra Allah Tebarek ve Teala eğer senini, senin yüzünü bu e, ateşten çevirirsem, benden başka bir şey e, istemi, ister misin de, O da söz verir. İstemeyeceğim, hiçbir şey istemeyeceğim diye Bir sürü ahd söz verir. Allah Teala onun yüzünü cehennemden çevirir, ateşten çevirir sonra bir müddet böyle kaldıktan sonra cennete yaklaşır ve cennetin içindeki e, şeyleri hissetmeye başlar kapısının önüne gelir ateşten artık cehennemden çıkacağı nereye gelecek cennetin kapısına gelecek ve tekrar Allah Azze ve Celle'ye dua eder cennetin kapısını açması için kendisine cennetin kapısını açsın ve o da içeriye girsin diye dua eder belli bir miktar böyle dua eder eder eder sonra Allah azze ve celle ona hitap eder der ki sen bana ahdetmemiş miydin söz vermemiş miydin hiçbir şey istemeyeceğine dair diyor evet Rabbim der ama Allah azze ve celle onun duasını, onun isteğini kabul eder, cennetin kapısını açar. Görür ki cennetin kapısı açılınca içerisinde eşsiz bir mülk ve saltanat, biraz önce ayette geldiği üzere. Tekrar duaydı. Der ki Rabbim beni o şeye girdir. Nimetlerin içerisine girdir. Cennete girdir diye duaydı. Allah azze ve celle tekrar ona, "Sen sen benim bana söz vermemiş miydin?" ahdetmemiş birin daha önce, başka bir şey istemeyeceğim diye, sen ey Adam olur gözün ne doymaz der diye e, hitapta bulunur Allah Azze ve Ve nihayetinde o kulu, o en son yani cennete girecek kulu da cennetine alır. Evet ve o kimseye istediği her şeyi verir. Bu son girecek kimse artık son duasını yaparken Allah Hazreti Celle ona gülüyor işte. Bizim e, Allah-u Teala'nın gülmesini e, ile ilgili e, söylediğimiz e, başlık buradan kaynaklanıyor. Yani delil olan kısım bu. Son duayı yaptığında Allah Azze ve Celle ona gülüyor ve onu cennetine girdiriyor <gülüyor> ve istediği her şeyi veriyor ona istediği her şeyi veriyor hatta o okulun aklına gel, gelmeyen şeyleri de getiriyor, o onları da istiyor, onları da veriyor ve bütün bunlarla beraber kat kat bir mislini veriyor <gülüyor> ama Allah Azze ve Celle bize o kul gibi değil de sırat köprüsünden hesapsız bir şekilde direkt cennete giden kullarından olmayı nasip etti. Buna rağmen Allah Azze Celle'nin nimetine, onun rahmetine, onun eşsiz saltanatına ve mülküne bakın. Bunlar istenmez. Yalnız bu dikkat edin şirk koşmayan kimseler için. Eğer Allah'a şirk koşmamışsa, onun için şirki, Tevhidi, tevhidin de zıttı şirki çok iyi öğrenmek gerekiyor. Bu ümmetin içerisinde şirk çok gizlidir diyor aleyhissalatü vesselam. Siyah bir gecede, siyah bir karıncanın sanki ayak izleri gibi bu kadar gizli. Onun için şirki çok iyi tanımak gerekiyor. Şirkten Allah'a sığınmak gerekiyor. Allahümme inna neuzbike en nüşrike bike şeyen na'lemuh ve nestağfirke lima la na'lem. Ara sıra bu duayı yapmak gerekiyor. Ey Allah'ım! Bilerek bir şeyin sana şirk koşmaktan sana tığınırım. Bilmediğiniz şeyler şirk koşmaktan da sana istiğfarda bulunuruz, sana tövbe ederiz diye dua etmek gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَيُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرِ مَادُونَ ذَٰلِكِ لِمَنْ يَشَاءَ Allah Azze ve Celle şirki bağışlamaz ama onun dışındaki şeyleri dilediği kimseler için bağışlar ve affeder. Günahı ne kadar büyük olursa olsun şirkin ise onu dilediği kimselere bağışlıyor. Şirkten Allah'a sığınıyoruz. Evet az bir yer kaldı onları da söyleyeyim inşallah. Ceril bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir başka hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber oturuyorduk diyor. Bir gün aya baktı ayın on dördüncü günü olduğunda yani en parlak olduğu bir gün aya baktı ve dedi ki muhakkak siz Rabbinizi apaçık göreceksiniz. Tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi çünkü ayı görürken diyor, görme olayında nasıl birbirinize eziyet etmiyorsanız aynen e, o şekilde Rabbinizi göreceksiniz diyor. Yani buradaki görme olayı kastedilen yani bu e, Allah Azze ve Celle'nin Subhanallah, bundan Allah'a sınırıyoruz. Sanki bir güneş gibi veya bir ay gibi olması değil, güneşi gördüğümüz gibi veya ayı gördüğümüz gibi görme. Yani benzetme, güneşin ve ayın teala'ya benzetilmesi değil, görme olayının benzetilmesidir. Yanlış anlaşılmaz. Evet. Sonra hadisin devamında e, diyor ki çok ilginç, siz diyor, güneşin batımından önce de eee Doğumundan önce Namazla Gücünüz zaten şey yapın Yani namaz kılın demek istedim. Namazdan alıkonmayın Gücünüz neye ne yetiyorsa Onu yerine getirin Sonra da diyor Allah Azze ve Celle Hadisinin raviyesi şey, e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şu hadisi okudu allah Teala'nın şu, e, şu Ayetini okudu diyor Ve sebbih bihamd Rabbike Qabletuluhu şemsi ve qabletuluhu biha ve sabah bihamdi Rabbik'e, Rabbini, güneşin doğumundan önce ve batımından önce tesbihen. Burada kast edilen işte ikindi ve sabah namazıdır diyor. Allahü Teala ikindi namazına bir başka etkirmede şöyle vurgu yapıyor: Hafiqu alislamatu wal Salatu Musta namazlara özellikle de orta namazına yani ikindi namazına dikkat edin insanların birçoğunun gafil kaldığı namaz kaçırdığı namaz onun için aleyhissalatü vesselam her kim ikindi namazını kaçırırsa ehline ve malını kaybetmiş gibidir subhanallah iki elin kanda da olsa bu namazı kılacaksın başka çaren yok evet güneşin doğumundan önce ve batımından önce. sabah namazında herkese sabah namazının farzı <gülüyor> bir kenara koyacak olursak sünneti hakkında aleyhissalâtu vesselâm vek'atel fejr hayrun mine dünya ve mafiha iki rekatlık sabah namazının sünneti dünya ve içerisindeki her şeyden hayırlıdır. Bu kadar önemli. Onun için bakın burada bu ayet-i kerimeyi zikretti ki aleyhissalâtu vesselâm bunun karşılığında bu zikirlerin yani namazların karşılığında Ahirette Allah azze ve Celle'yi görme mükafatı var. Eğer onu istiyorsak bunlara dikkat edeceğiz. Son konu onu da şöyle kısaca söyleyelim. Allah azze ve celle cennet ehliyle konuşur, onlara hitap eder ve onlara selam verir. Ali İmran suresi 77. ayet kelimesi de innellezîne yeşterûne bi ahdillahi ve îmânihim Allah'ın ahdini satanlar ve yeminlerini de e, bozanlar, Allah'ın ahdine sadık kalmayıp Allah'ın ahdini satanlar ve yeminlerini de eee az bir değer karşılığında satanlar temenen gayle ulake la fil ahire. Onlar için ahirette hiç bir pay, hiçbir nasip yok. Wala yekellumuhumullah wala yanzuru ilehim yevme Allah onlarla konuşma Allah onlara kıyamet günü bakmaz. وَلَا يُزَكِّهْنَ Onları temize çıkarmıyor. Bunlar Allah'ın ahdini satan kimseler, yeminlerini bozup Allah'ın ahdini az bir değerle satan kimseler. Bunlara Allah Azze ve Celle bakmıyor. Bunlarla konuşmuyor, bunlar temize çıkarmıyorsa bunları yapmayan kimseleri tersinden düşündüğümüz zaman yani Ahdine vefa gösteren, yeminlerine vefa gösteren kimselere Allahu Teala bakıyor, onlarla konuşuyor, onlara, onlara hitap ediyor, onlara da temize çıkarıyor. Yani Allah'ın ve Müminlerle konuştuğuna delilleri zikrediyoruz dikkat edin. Evet, Gâsır suresini çoğunuz biliyorsunuz. selamun a'laikum min Rabbi rahim, min Rabbi rahim. Rah e, merhamet sahibi olan Rab'den kullarına bir selamdır. Onun söylediği selam sözü. Allah Azze ve Celle kullarına selam verecek. Zaten cennetteki en güzel sözlerden biri de <gülüyor> onlara denilir ki selam selam. Onlar hem birbirleri arasında selamlaşacaklar hem de Rabbul Alemin müminlere selam verecektir Selam sözü Allah Azze ve Celle'nin e, sıfatlarından biridir. Allahümme entes selam ve min kes selam. Tebarek de Ey Allahım sen selamsın. Selam sendendir. Diye her namazdan sonra söylüyor. Yani selamla ve kast edilen selametliktir. Evet. Bu hususta yani Allah azze ve celle'nin e, cennet ehlini ile konuştuğu cennet ehlinin Allah azze ve gördüğüne dair İmam Buhari rahmetullahi aleyh başta başını verir. Eee açmıştır yani bölüm açmıştır ve orada da birçok hadisleri zikretmiştir. Dileyen oraya bakabilir. Allah Teala bizi bu nimetlerden cennet nimetlerinin nimetlerinden mahrum etmesin. Hesapsız, sorgusuz, sualsiz bir şekilde oraya gitmeyi oraya gitmeyi nasip eylesin bize. Ve kendisine Bakma e, lezzetini ve şerefini, onun kelamını ve selamını alma ve onunla konuşma şerefine ermeyini nasip etsin. Ve bizim günahlarımızı bağışlasın, bizi ıslah etsin. Hâzâvallâhu vallahu ve sallallâhu alâ Muhammed.